Musibetler üç kısımdır. Enbiya'ya ve ehlullah'a isabet eden musibetlerde onların derecata ayı olur. Ve gafilere Allah onları gösterir. Bak bana has olan kullar nasıl musibetime tahammül ediyor diye. Ve yine Allah'a mabudum diyen, Allah'ı sevdim diyen, Allah'tan korktum diyen kimseye de kendi ittikasının, kendi muhabbetinin miktarını gösterir. İmtihan budur. Hani diye atkendada Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Böyle ne bilmekim bir şeyim, ben kafı ve canı ve naksı, ben amvari ve enfes ve thamarat ve başı ile sabir. Allah sizi her halde babınızla evladınızla sizi imtihan edecektir. Böyle ne bilmekim bir şeyim, ben kafı korkuyla. Ben naksı, ben amvari nizden almakla, sıhhatınızı gidermekle. Allah imtihan ediyor. Kulun muhabacanı bir yuvardan değil koluna öğretmek için, kulunun kendi miktarını kendine bildirmek yahut gafillere, arifleri göstermek içindir. Onun için Enbiyaullah'a hak ve de eden musibetler onların derecatını âlikler. Sülah-ı ümmet ve imanla müminlere teveccüh ettiği vakit onların günahlarına kefarat olur. Sadatikleri takdir eder. Üçüncü bir musibet isabı ki bunlar kafirlere. Firavun gibi, Ebu Cehil gibi, Şeddat gibi ve onlara... Varis olan kimselere isave eder. Bunların azapları tahir olur.